Dekince İktisat Haftasının birinci gününün ilk oturumu, dünya ekonomisi nereye, köktelizim ve kriz başlığını taşıyor? Bu başlıkta sunuş yapacak olan Sayın Profesör Doktor Korkut Boratam'ın öz geçmişini okumak isterim, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamış, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde önce maliye, sonra iktisat asistanlığı yapmış, 1964'te iktisat doktorasını almıştır. 1964-66 tarihlerinde Cambridge Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalar katılan Boratap, 1972'de doçent, 1982'de kadrosuz profesörlük ünvanlarını kazanmıştır. 1983'te Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nca görevden alınan Boratap, 84-86'da Zimbabwe Üniversitesi'nde öğretilmeliği üniversitesi yapmıştır. 1989'da Danıştay kararı ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne profesör olarak yeniden atanmış ve bu görevi 2002'de emekli oluncaya dek sürdürmüştür. 1997-2002 arasında çeşitli tarihlerde UNKTAK'la danışmanlık, 2004-2006'da Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı yapmıştır. 2000'de bağımsız sosyal bilimciler grubunun kurucuları arasında yer alan Boratav'ın gruba aktif katılımı halen, halen bugüne dek sürmektedir. Profesör Doktor Korkut Boratav, 1997 yılı Türkiye Bilimler Akademisi hizmet Ödülü sahiptir. Kendisini Kürsü'ye davet eder. Teşekkürler. Özellikle elbette İpsal Fakültesi Mezunları Cemiyeti Yönetimine Diğerli Beşiktaşlarıma Kıdemli Orta Yaşlı ve Genç Beşiktaşlarıma Teşekkür ederim. Bu oturum ya da armağan olduğu için ayrıca keyif duyuyorum. Onunla da uzun ortak çalışmalarımız, dostluklarımız var. İki kitapta ortak imzalarımız vardır. ayrı ve yazarlar olarak. E, Bunlar mezuniyet yıllarımız ve doğum yıllarımız arasında küçük farklar var birkaç yıl. Fakat ben onları, benim benim yaşımdakiler onları genç pışak iktisatçılar olarak tanıdık. E, hala ben öyle görüyorum. Bu Şurada bir, bir sor, oturmuyor netlik olan alsa arkadaşım da öyle. Onlar genç pışak iktisatçılardır. E, ötekiler biraz önce konuşan dekanın hangi pışakta olacağını tahmin edebilirsiniz. Onlar... E, Çocuk çocuğu kuşa diyeceğim ama e, onlar da arkada. Dolayısıyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. E, bana da bu fırsatı verdiğiniz için onur duyuyorum. Efendim konuşmamızın konusu oturumuzun konusuyla hatta haftanın konusuyla ilgili olacak. Kapitalizm vurgusu var. Dikkatinizi çekedim bu vurguyu hala Türkiye kullanıyor. İlginç bir saptama yapacağım. Bu terim neo-liberal dönemin yerleşik terimlerinden biri değildir. Hatta yok olmuştur. Açık bir örnek vereyim. Ee, birkaç gün önce IMF'nin Nisan 2016 tarihli iki önemli raporu yayınlandı. Onlardan biri World Economic Outlook, bunu Global Financial Stability Report. Onları şeyden indirin internetten. Birincisi 210 sayfa, ikincisi 120 sayfa kelime araması yapın, tabi İngilizce tuşlayın, kapitalizm sözlüğü iki metinde yer almıyor. Yer almıyor. İlginç bir şey, IMF'nin de temsil ettiği iktisat veya sosyal bilim anlayışında kapitalizm yoktur. Biz Türkiye'de İktidar Korkutası Mezunları hala eski ve yaşayan anlayışın içindeyiz. Kapitalizm kelimesi yoktur ama kapitalizmin sorunları yığılarak devam etmektedir. İster istemez haftanın ve oturumun konusu yer alan kapitalizmin nereye gittiğini tartışmak için en azından yakın geçmişte nereden geleceğini de tartışmamız lazım. O tartışmada, ben burada yarım saatte tümünü kapsamam mümkün değil. Olsa olsa bir sonraki oturumdaki katkı yapacak arkadaşlarımın e, belki geliş olarak telakki edebilecekleri birkaç gözlem yapmaya yapmakla yetineyim. Yakın geçmişe bakacaksak benim önerim kapitalizmin altın çağından başlamaktır. Bu altın çağ 1945'i izleyen 30 yıl 30 küsur yılı kapsadığı söylenebilir. Özelliklerini dönüşüm, büyüme refah devleti, bizim buralarda sosyal devlet gibi özellik gibi niteliklerle betimleyebiliriz. Ama ayrıntılara gelmeyeceğim. Yalnız şunu söyleyeyim. Biraz önce benim genç kuşak dediğim, yani benden birkaç yaş küçük olan arkadaşlarım ve ben iktisadı kapitalizmin altın çağı içindeki öğreti den geçerek öğrendik. Bugünkü iktisat öğretisinden epeyce farklı olduğunu hatırlatmakla yeteneyim. Bu noktada şu soruyu da sormanın gereği var. Belki oturumda tartışılır veya sonraki günlerde niçin son buldu? Kapitalizmin altın çağı niçin son buldu? Hala hatırlayanlar yaşayarak hatırlayanlar özlemle sanıyorum kaybedildiğine de Üzüntüyle bakıyorlar diye bir düşünce içindeyim. Niçin son buldu sorusunun yanıtlarının karışık ve karmaşık olduğunu sanmıyorum. Ama siyasi bir zorunluluk olmadığını kanıtlayacak basit bir örnek vereceğim sadece. Yani ülkelerin bünyesinden gelen kaçınılmaz bir süreç olmadığını, farklı bir açıklama gerektiğini kanıtlamak için... Üç tane seçim sonucundan bahsedeceğim. İkisi neoliberalizmi, yani altın çağın sonunu getiren seçimler. 79, 4, 80, Reagan. Ama üçüncüsü de tam tersi bir seçimdir. Fransa'da Mitterrand'ı iktidara getiren seçim bir yıl sonradır. Fransa'da Mitterrand, ortak program altında, komünist partisiyle de işbirliği iş yaparak, kamusallaştırmaları da içeren Reagan-Tatcher çizgisinin tam karşıtı bir programla iddia iktidara geldi. Ben ertesi gün tesadüfen Paris'teydim. Çılgın tezahüratla coşkuyla alkışlandı iktidarı. Bir sene sonra havluyu attı. aynı mesele. Ama şuradan söylüyorum. Farklı güçsel süreçlerin bir yerde kesiştiği bir dönemdir ama sonuç değişiktir. İzleyen neoliberal dönemin üzerinde fazla durmayacağım. Hala da yaşıyoruz. Kendine özgü dönüşümden içermiştir. Bir iki basit hatırlatmayla geçiştireyim. Batı kapitalizminin yani metropol ekonomilerinin 2007-2008'e kadar ciddi ve ağır kriz geçirmedikleri, buna mukabil çevre ekonomilerinin bir hayli ciddi krizlerden geçtiği bir dönemdir, neoliberal dönem. Çevre ekonomileri 1980'li yıllarda Latin Amerika için kayıp 10 yıldanir, 94'te ikinci bir kriz dalgası yine Latin Amerika'dan patlar Türkiye'ye de uğrar. 98 2002 arası Doğu Asya'dan başlayıp bütün dünyanın çevre ekonomileri zincirleme dolaşan bir krizdir. İlginç olan şudur. Bütün bu çevre krizleri metropole tabi ki dokunmuştur ama lehine bile dönüştürülmüştür. Metropol sermayesinin zararlı değil, hatta kazançlı çıktı söylenebilir. Çevredeki bu krizler dalgasında. Şöyle diyebiliriz. 1998'e kadar aşağı yukarı tartışmasız bir ideolojik ve politik egemania taşıdı. Biraz sonra diyeceğim 1998'i izleyen muhalefet dalgasını da en azından metropol dünyasında kazası belaket atlattı ta ki son krize gelinceye kadar. 2007-2008 Amerika'da patlayan krize gelinceye kadar. Bu kriz yine oturumda tartışılacağını biliyorum eminim. Patlak vermenin nedenleri ortaya çıktıkça, krizin yönetiminin yöntemleri ortaya çıktıkça, yani kim yönetti, nasıl yönetildi, siyasi iktidarlarla krize yol açan sermaye grupları arasındaki alışveriş ortaya çıktıkça şu dönen kapılar benzetmesi vardır sermayeden çıkıyor, hükümete giriyor, hükümetten çıkıyor, sermaye yani şirketlere giriyor o algılaması ortaya çıktıkça. Ve bir de neoliberal dönemde dikkatten kaçan bölüşüm göstergeleri odak altına alınınca, 2008'de başlayan sürecin de içinde devam eden bu bölüşüm dinamikleri dikkate alınınca, çok daha ciddi eleştirilere yolaçtı. Yani dünya çapında bölüşüm yakinliklerini adeta bir arada telakki etmemiz, incelememiz gereken bir iklim, olgusal, nicel gereksinmeler zinciri İlk İlginç bir şekilde Belki benden olmayacağınız bir yazara referans vereceğim. Sentez kabiliyeti bir hayli güçlü olan bir gazete yazarı Financial Times'ın baş iktisat yazarı diyebiliriz. Martin Wolf. Birkaç hafta önce gazetesinde bir makale yayınladı. Benim değindiğim Neoliberal döneminin son 20 yılının bölüşüm göstergelerini birleştiriyor. 3 bizi 3 küme dikkate alıyor. Birinci küme Sürp ama Amerika'da yaşayan Branko için dünya çapında gelir dağılımı çalışmalı. Branko Milanoviç İlginç bir çalışma sürdüren iktisatçı, sanıyorum 1990'lı yıllardan itibaren çalıştı, benim, benim de sanıyorum 91 tarihli bir makalesi var, oradan biliyorum. E, kişisel gelir dağılımı verilerini dünya çapında topluyor, yani gelir dilimlerini döviz kurları ve satın parite alım gücü paritesi, düzeltmesi yaparak ülkeler dikkate almadan kümelendiriyor. Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde yıllık geliri düzeltmeden sonra 10 bin dolar diye tanımlanan bir gelir grubunu nerede olduğuna tabii aileliyetini korumak şartıyla nerede olduğuna bakmadan Dünya çapında 10.000 gelir dolar geliri olan başkalarıyla birleştiriyor ve dünya çapında bir gelir dağılımı oluşturuyor böylece alttan üste. Martin Wolf 98 ile 2008 arasında Millenov için derlediği iktisat istatistiklerin gelir dağılımının tablolarının bir değerlendirmesini yapıyor. Millenov için değerlendirmesini aktarıyor kimler kaybetti sorusunu soruyor. 20 yıl boyunca yani uluslararası krize yol açan o büyük e, dönüşüm kimlerin kaybettiğini ortaya koyuyor. Yalnız dikkat ediniz kendisi mutlak gelir düzeyi düşen kimler olmuştur sorusunu soruyor. Göreli kayıp değil. O ayrı ona değineceğim kısaca. Göreli mutlak anlı 20 yıl boyunca gelir düzeyi düşen gruplar kim? İki grup tespit ediyor. Birinci grup yoksul ülkelerin alt gelir dirimleri. Yani az gelişmişlerin yoksulları. İkinci grup ise batı ekonomilerinin alt ve alt orta gelir diliminde. dünya nüfusunun yüzde on oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nin yerli işçi sınıfları olarak tanımlıyor. Yani batı kapitalizminin büyük ölçüde kol emeğiyle üretim sürecine katılan işçiler ve onların işsiz tüm Dünya ekonomisinin yirmi yıllık son gelişinin sırasında mutlak gelir düzeyleri bakımından kayba uğrayan ikinci grup. Bunun politik sonuçlarını tartışacağım, o da tartışıyor. İkinci gelir dağılımı bulgusu, özellikle ürenken sektörlerde katma değerin kar ile ücret arasında paylaşımını nasıl seyrettiğine ilişkin çok sayıda araştırma buldu. Zaten vardı. Son zamanlarda yine bu 2008 krizinden sonra çok çoklaştı. Ee, kolaylıkla yapılan bir hesap vardı. Wolf'te o hesaplardan bir ikisine referans veriyor ama mesela İNO'nun çok sayıda aynı doğrultuda hesabı vardı. Zaman e, serilerine bakılı emek verimiyle ücret serileri mukayese edilir. Nominal veya real olarak. Eğer üretken bir sektörse, yani emek veriminin hesaplanması da kolay bir sektörse, bu iki seri arasındaki makas açılırsa, yani emek verimi ücretten daha hızlı seyretmişse, zaman içinde katma değerden ücretin aldığı pay düşmüş, daire sahip, payı safi çarpayı artmıştır. Martin Wolf diyor ki, bütün göstergeler şunu gösteriyor ki, 1948'de 73 arasında bu makas paralel seyrettiği halde hem de yüksek büyüme hızına rağmen, neoliberal düğme, döneme rağmen rağmen, 1980'li yıllardan günümüze kadar olan dönemde makas belirgin bir şekilde emek aleyhine, emek verimi aleyhine yani karlarla iyilese. Bu da ikinci. Demek ki kaybeden grup, görevi olarak kaybeden bir grup yeniden ayrı grup olarak çıkıyor. Bası ekonomilerinde üretilen sektörlerde işçi sınıfı olarak, işçi sınıfı konumunda yer alan katmanlar. Bu üçüncü bir grup bulguya yerde değiniyor. Göç Gözde oradan doğruya bir gelir dağılımı bulgusu değil. Dolaylı uzantıları var. Ama şunu e, şu bakımdan önem taşıyor. Bölüşümle ilgili bu ön iki bulguya bunu da eklersek ne çıkar? Burada Amerika Birleşik Devleti ile yedi Batı Avrupa ülkesi arasında son 15 yılda göçmenlerin toplam nüfus içindeki paylarına bakıyor. Ve her ülkede oranların yani göçmen nüfus oranlarının hızla arttığını en yavaş artış %10-16 Fransa'da, en hızlı artış %500 ile İspanya'dadır. Ve 2015'e gelindiğinde göçmen nüfusun payı toplam nüfus içinde en düşük olan %10 İtalya ile %17 İsveç arasında değişmektedir. Amerika, Birleşik Devletleri ve Almanya'da %15 eşiğine ulaşmaktadır. Bu iş şunu, şu sonucu çıkarıyor, politik sonuçlarına sonunda değineceğim. Diyor ki, yerli yani işçi sınıfları isyan halindedir. Hem mutlak olarak yoksullaşmışlardır, hem tay olarak yoksullaşmışlardır. Ve bir de ülkelerinin siyasi hayatı üzerinde kontrollerini yitirmektedirler. Çünkü göç teşviki kendilerini sıkıştırmaktadır. İsyan halindedir diye o batıya yoğunlaşıyor ama şeyi unutuyor, başka bir şeyi. İlk başta tespitinde bir başka durumu belirledi Milanoviç. Dedi ki az gelişmiş ülkelerin yoksul düşük gelir katmanları işte orada bir ikinci kaybeden burukta var. Dolayısıyla bunun tepki doğurmaması mümkün müdür? Zaten Martin Wolf'u bu sorgulamaya getiren oldu. biraz sonra söyleyeceğim. Bu tepkiler dalgasının ona göre tehlikeli bir Mezra'ya oturmasındandır. O zaman hatırlatalım var mı tepkiler? Ne kadar etkili oldu? Siyasi uzantıları oldu mu? İlk tepkiler Batı'nın aydın okur yazar sol çevrelerinden. Farklı ifade edeyim. İlk tepki dalgası soldan geldi. Sol derken kapitalizmi sorgulayan en azından bölüşüm bozukluklarını veya başka toplumsal bozuklukları sistem sorunu soldan sistem kapitalizm eleştirisiyle bir şekilde birleştiren çevrelerden geldi. Kapitalizm eleştirisinin içeriği veya analitik araçları bir yana. Mesela IMF ve Dünya Bankası'nın kuruluşunun 50. yıl dönümünde 50 yıl yeter diye bir kampanya başlatıldı. Batı okul yazar aydın çevrelerde. 1994. 5 yıl sonra Dünya Ticaret Örgütü'nün Seattle'da yaptığı genel kurul toplantısı çok yaygın ve etkili adeta bir kalkışma sonunda tamamlanamadı tamamlayamadan döndüler. Başka bir dünya mümkündür sloganı altında, başka bir dünya mümkündür demenin bir anlamda bir sistem eleştirisi, yani bir kapitalizm eleştirisi olduğunu da vurgulayalım. Dünya Sosyal Forumu, Porto Alegbe, Bezilya'da 2001'den sonra toplanmaya başladı. Bu çalkantılar, bu muhalefet dalgaları siyasete yansılamayacak mı? Batı'da başladı ama siyasete en hızlı yansıdığı coğrafya o da Batı'da ama Güney coğrafyasında Latin Amerika'da oldu. Ee, batılar pembe dalga diyorlar. Bana göre pembenin kızıla yaklaşan renkleriyle e, açık pembeye uzanan bir renkleri me mevcuttur. 98'de Chavez da iktidara geldi. Dalga'nın başlangıcı öyledir. 2002-2003'te pembe varyantları olan e, Lula, Brezilya'da, Kirşler, Ajantin'de iktidara geldi. Erkin Amerikan'ın aşağı yukarı yarısı bu pembe, pembemse, kırmızı renklere ulaştı. Ama Metropolde, yani neoliberal görüş ve akımların kilitlendiği merkezde fazla eleştiriye yavaşmadı. Özgüven maksimumdur 2008'e gelindiğinde dahi. Terminolojiyi tekrar hatırlatmama gerek yok. Reform sözcüğü özel bir içerik kazandı. Yapsal reformlar ayrı bir içerik kazandı küreselleşme emperyalizm teriminin yerine geçti. Emperyalizm de kayboldu literatürden. Keza bakın yine biraz önce referans verdim. İmme felakiyelerine zaten bu manzanıza bakın bulamazsınız. Ama kapitalizm olaması daha iyi geçti bence. Bu özgüren 2008 krizine kadar devam etti. O kriz yeni bir biraz önce deyin muhalif dalganın yeniden tırmanmasına yol açtı hatırlayın 2011'den itibaren Bolstedi işgal Güney Avrupa'da kenar sıkma politikalarına karşı genel görevler yüz binlerin sokak protestoları e bir de şimdi şimdi söyleyeceğim görüşe ee, izleyiciler arasında muhalefet edeceklerin az sayıda olmayacağını biliyorum ama ben ısrarla savunuyorum. Ayrıca da elimden geldiği kadar incelemeye çalıştım. O Golf'un az gelişmelerin, işlerin yoksulları dediği yoksul ülkelerin alt gelir gruplarından kaynaklanan bir isyan dalgası daha patlak verdi. Nerede? Tunus ve Mısır'da. İsrail'e söylüyorum. O ilk dalga, bu iki ülkeden kaynaklanan dalga evrinde bir halk ayaklanmasıdır ve paraleldir. Wall işgal eylemleriyle bile paralel hatta iletişim kurmuşlardır. İlk dalgalar iletişim kurmuşlardır. Tahripten gelen temsilciler New York'ta mitinglere kalkmışlardır. Kendileri adeta bunun ortak bir hareketin parçası olduğunu hissetmişlerdir. Bu dalga 2013'te zirveye çıkar. İlgin bir şekilde Mısır'da Müslüman kardeşler iktidarına yani Mursi'ye karşı çok, kitlevi, milyonluk bir yeni ayaklanma dalgasıyla Haziran 2013, Türkiye İstanbul'daki ve bütün Türkiye'deki gezi kalkışması da eş, eş zamanlıdır. Yani 2011-2013'te yeni bir dalga, yeni bir muhalefet dalgası patlak veriyor. Şimdi şöyle bir noktaya geliyoruz. 2013 sonlarında yahut başlarında. Bu yeni dalga siyasi iktidara taşınması nasıl Bu soruyu kimler soracak? Elbette metropol dünyasının egemen güçleri, sermayesi yönlendireyim. <gülüyor> Tartışmada bir önerme daha yapacağım. Bu soruyu Orta Doğu'da halk ayaklanmalarını decenere ederek tersine çevirme, doğru tosta çabalarla engelleyebiliriz Yani Mısır ve Tunus'ta özünde üzerine karşı Müslüman hareketin, Müslüman kardeşlerinin hiç katkı yapmadan başlattığı bir halk kalkışması önce Müslüman kardeşlere devredildi bu iki ülkede. Yeni bir muhalefet dalgası Tunus'ta barışçı yollarla iktidardan uzaklaştırdı. Hatta iktidardan uzaklaştırılan gruba bir de nael barış ödeli verildi ve iş çevrelerinden oluşan laik muhalefet grubu Mısır'da yeniden iktidardan uzaklaştırılmak üzereyken askeri darbe geldi laik dalganın iktidara yürümesi önlendi darbe Amerika'yı anlaştı ve Suriye'de ve Libya'da halka hayatlanmaları ...dış destekli... ...İslamcı ayaklanmaları dönüştü. Son tahlilde İslamcı ayaklanmalara dönüştü. Kadhafi ve Esat karşıdı silahlı ayaklanmaları... ...önce Libya'da doğrudan müdahaleyle... ...Suriye'de vekalet orduları ve kaynak aktararak... ...devirmeye kalkışan operasyon... ...son tahlilde niyetinin tam karşıtını ürettim... İslamcı sağ cihatçı akımlar Orta Doğu'da halk hareketlerinin aslında sola açık olan halk, halk hareketlerinin mirasını devraldılar ve bugün de o durum içinde yaşıyoruz. Peki diğer coğrafyada yani batı coğrafyasının içinde nasıl önlenebildi? Güney Avrupa burada önem taşıyordu çünkü muhalefet güçlüydü ve garip bir şekilde Yunanistan'da iktidara geldi. Güney Avrupa'da Avro bölgesi içinde muhalif solun iktidar seçeneğini önleme işlemini Almanya üstlendi. IMF ve Avrupa Komisyonu'nun ve halinde insafsız ve kas katı bir önleme programıyla Burada demokrasinin geleceğine de tartışılıyor. Arkadaşlarımız herhalde düşündüler ve çeşitli vesilelerle tartışılacak. Demokrasiye nasıl karşı olduğunu da gösterdi. Seçim yoluyla ayrı bir programla temel sıkma önceliğine karşı çıkma programı ile iktidara gelen sihir programı nasıl önlendin? Avro bölgesinden çıkmayı dahi <gülüyor> göze alabilecek bir soruyla başlatılan referandumu %62'ye yakın oranla kazanmasına rağmen Siviza'nın referandum sonuçlarını iktidara dönüştürmesi nasıl öğrendi ve demokrasi nasıl çiğnendi sorusu da bana göre Güney Avrupa'da yapılan operasyonlar oradadır. Şimdi bu durumda ne oluyor? Eğer sol muhalefet susarsa muhalefet işlerini karanlık güçler ve sağ üstlenecektir. Orta Doğu'da tihatçı gruplar üstler. İçinde yaşadığımız büyük durum. Batı'da ne oldu? İşte konuşmanın başında değildi. Martin Wolf'un sorusuna geri geliyoruz. Asıl onu endişeyden ettiren şu, diyor ki madem ki ılımlı sol, yani sosyal demokrasi artık halk sınıflarının talep ve özlemlerine duyarlı olmaktan uzaklaşmıştır. Ilimli sağ herkes partileri ise can atı acıtan insafsız programların yürütücüsü olmuştur. O zaman yerli işçi sınıfları Donald Trump'a Fransa'da Le Pen'in ulusal cephesine Britanya'da da Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi UKIP'e kayacaklardır. Bunları küçümseyemeyiz. Çünkü 2014'te Avrupa Parlamento seçimlerinde UK yani Britanya'daki sağ aşırı sağ parti birinci parti oldu o yüzde 27. Fransa'da ulusal tepe birinci parti oldu Oy yüzde 25. Amerika'da Trump cumhuriyetçi yani bir merkez partinin başkan adayı olmanın eşiğinde, onun belli değil ama en azından alttan gelen fırtına onu yukarı çıkarıyor. Diyor ki Martin Wolf bu yeni sağ geleneksel solun devletçi ve ulusal uh, küreselleşme karşıtı söylemini devralmaktadır. Geleneksel geleneksel sağın eski sağında otoriter eğilimlerini devralmaktadır. Ve bu yüzden tehlikelidir. göçmen karşıtlığı da en önemli motivasyonlarından biridir. Bunları önlemek, frenlemenin tek yolu en azından bir konuda merkez partilerinin bu sağla birleşmeleridir. Nedir o konu? Göçmen karşı, göçmen kapılarını kısıtlayın. Ki başka konularda önüm vermeyin. Yani geleneksel sağla merkez partileri göçmen kontrollerine yol açarak kapitalizmin aşırı sağın üstelik soldan devraldıkları devletçi ve küreselleşme karşıtı söylemlerle kaynaşmış bir aşırı sağın hakimiyetini sonmuş. Efendim bu noktada şöyle bir ikilemle karşılaşıyoruz gibi geliyor bana. Bu ikilemi sunarak sözlerime son dedim. Rosa Luxemburg, 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nın orta noktalarında, ki kendi partisi ve İkinci İnternasyonel'in, Enter Marksist sol kanadının temsilcisi olan diğer partilerin savaş karşıtlığının yenilgiye uğrayarak savaşın patlak vermesini önleyemedikleri bir konjunktürde, şöyle bir Yunis proşeri diye bir metin kalemi alıyor ve orada şu ifadeyi kullanıyor. Burcuva toplumu bir yol ayrımındadır. Ya sosyalizme geçiş ya da barbarlığa geri dönüş. Onun ön gördüğü barbarlık Batı Avrupa'nın faşizme sürüklendiği Batı ve Doğu tüm Avrupa'nın faşizme sürüklendiği uzunca bir zaman diliminde yaşandı. Ona göre bugün şunu söyleyeyim, bugünkü eğilimler devam ederse batıda ve güneyde seçenekler insanlık ya sosyalizmin tarihsel değerlerini yani düzen karşıtı solu yeniden keşfedilecektir, keşfedecektir. Ya da aydınlanma düşmanlığının orada çağın değerlerinin laik ve dinci faşizmin toplamasına yol açacaktır. Efendim Sol sosyalist hayali batıda bir türlü yok olmuyor. Ne kadar yok olmak üzere olduğunu düşünsek bile geri geliyor. Onun için henüz dava kaybolmamıştır. Örneğin Siriza'nın programını çökertilmesine rağmen Güney Avrupa'da Ceryan, güzel karşıtı yahut geleneksel değerlerini de temsil eden Sol Ceryan mesela Portekiz'de sosyalist partileri sola çekmiş, sol partiyi sola çekmiş Sol cephe, komünist partisinde dahil olduğu üç parti bir sol halinde iktidara gelmiştir, hükümet kurmuştur. İspanya'da Sivizan'ın yenilikisine rağmen Podemos hemen hemen ikinci parti olmak üzeredir. Sosyal demokratları, sosyalistleri geçmek üzeredir. Amerika'da Bernie Sanders kendi geçimçine dönmüştür, bir anlamda. 1920'den sosyalist partilileri olarak hapisten seçimlere katılıp milyon civarında oy alan Sosyalist Parti lideri Gülkin Nemz'in takipçisi olduğunu açıkça söylemektedir. Sosyalist programla Clinton'ı zorlamaktadır. E Britanya'da İstih Partisi liderliğine Jeremy Corbyn kendi partisinin geleneksel sosyalist değerlerine dönerek parti liderliğine seçildi. Burada şuna geliyoruz. İrlanda'da bile neoliberal koalisyon İşçi Partisi'nin dair olduğu koalisyonun işçi partı uzaklaştı. Sola kayan Sinfein üçüncü parti konumuna yükseldi. Burada sermaye göre hak muhalefetinin çok sıkışırsa ki Martin Wolf bunun sinyallerini veriyor, neofaşist güzergahla uzlaşmayı diyecektir. Ye Sosyalist güzergahı ise benim sol, düzen karşı sol dediğim güzergah ise 2016'da Rıza Ro Müslak'ın olduğu gibi devirli bir dönüşüm değil, olsa olsa direnme yöntemlerini içerecek durumdadır. E, Türkiye'den sorarsanız Türkiye'de ne yazık ki Batı'nın değil Orta Doğu'nun siyaset yer fazlasına O yüzden farklı seçeneklerle karşı karşıyayız. Bu seçeneklerde İslamcı faşin mi, Cumhuriyet değerleri mi? Türkiye'nin sağ-sol seçenekleri Bence bu ayrım üzerinde etimize <gülüyor> teşekkür ederim.